Öyle bir imtihan bizi bekliyor ki, neden oldu, bu benim neden başıma geldi dediğimiz imtihanlardan daha büyük, azalmayan, daha da çoğalan imtihanlar Allah korusun bizi bekliyor. Güzel insanlar, değerli kardeşlerim, cennet ucuz değil. Peygamberlerin yaşamış olduğu o ağır imtihanları bilmeden, sahabe-i kiramın yaşadığı o sıkıntıları bilmeden, kendi yaşadıklarımızı dünyanın en büyük sorunları olarak görmeye devam ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı genç zamanlarında Medine'de yetim bir çocuk ağacının kendisine ait olduğunu söylüyor. Yani iki bahçenin arasında bir ağaç varmış o ağacın babasından ona kaldığını söylemiş. Ensar da bu benim yavrum demiş. Derken o zamanın mahkemelerini düşünün, oraya intikal etmiş durum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi ilgilenmiş, gelmiş, ağacın yerini tespit etmiş, yetime dönmüş buyurmuş ki, bu senin değil, sen bunu yanlış anladın, belli bu. Bu arazinin sahibi şu, isterim babamdan kalanı diye ağlamaya başlamış. Yetim çocuk ağlayınca Efendimiz aleyhisselam yüreği sızlamış tabi, Ensara demiş ki, sen bunu bağışlasan olmaz mı? Bu çocuğu ağlatmasak. Aslında çocuk haksız. O yetim haksız ama onun da üzülmesini istemiyor. Olacak herkes insan. Sahabe de insan. Vermem demiş bunu. Tabi etraftakiler nedenini sorar gibi bakıyorlar. Niye vermiyorsun? Ne güzel sana bir şu anda tavsiyede bulunmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sahabe efendimiz de madem ''O beni şikayet etti, beni size rezil etti, ben de vermiyorum.'' demeye çalışmış belki de. Tabi yetim ağlamaya devam ediyor, hüngür hüngür. Oradaki sahabilere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ''Lütfen buraya dikkat edin.'' ''Cennetten bir dala karşılık bunu kim alır?'' demiş. ''Cennetten bir dala karşılık.'' ''Cennetten bir dal onun olsun, bu ağacı birisi alsın.'' Yani... ''Ensardan biri sahiplensin bu çocuğu güldürsün.'' ''Çünkü yine çocuğa verecek.'' Duymuşsunuzdur Ebu Dehdah radıyallahu an ''Ben alırım efendim.'' demiş. Ama parası yok. <gülüyor> ''Efendim.'' demiş. ''Benim evimin önünde bir bahçe vardı. Ben onu satmak istiyorum, etrafa duyurdum.'' Satmış bir güzel. O parayı, sattığı parayı gitmiş almış. O ağacı parasını vermiş.'' Sonra da o yetim olan çocuğa Ensar'a vermiş. Senin olsun yavrum, evine dönüyor sahabe. Evine dönüyor, çocukları o sattığı bahçenin üstündeki ağaçlardan hurmaları topluyorlar. Babalarının o bahçeyi sattıklarından haberi yok, hurmaları topluyorlar. Hemen çocukların yanına gidince, ey çocuklarım diyor, ne olur aşağı inin, lütfen aşağı inin. Çocuklar şaşırıyorlar, ne olur baba, anlatacağım size aşağı inin. Ne oldu baba? Evlatlarım, ben bu bahçeyi sattım. Artık ondan bir hurma alırsanız, başkasının malını yemiş olursunuz. Şaşırmışlar. Kime sattın baba? Hanımı gelmiş. Kime sattın? Allahu Teala'ya sattım demiş. Tabi onlar da dünya hali. Sormuşlar peki şimdi ne yiyeceğiz? Nereden geçimimizi temin edeceğiz? Ben de. Dedim diyor Ebu Dahtah radiyallahu anh. Siz altın aldığımı zannettiniz belki. Lakin ben ahirete yatırım yaptım. Bir ağaç aldım cennetten demiş. Bir dal aldım. Bu bahçeyi o dal karşılığında verdim Allahu Teala'nın izniyle. Sonra hanımı geliyor. Ne güzel bir ticaret yapmışsın diyor. Aradan iki hafta geçmiş. O sahabi radiyallahu anh. Uhud Savaşı başlıyor, oraya gidiyor ve Allahu Teala'nın izniyle oradaki o ağacına veya bahçelerine ulaşıyor. Bu kadar. Cennet bedel istiyor. Daha önceki yayınlarda da duymuşsunuzdur. Sevgi bedel ister. Sevmek, seviyorum demekle bitmez. Sevdikten sonra diğer şeyler ona vız gelir. Sevdiğinin üzülmesi, sevdiğinin yolunda çektiği çileler onu düşündürür. O üzülmesin, bu yolda gideyim der. İşte cennet böyle bedel ödeyenlerin olur. Şimdi biraz düşünmek zamanı. Oğlum nankör, o uyuşturucu kullanıyor, kocam kötü davranıyor. Benim hakkımda yalan söylüyor, bana suratını asıyor hastayım diyen kardeşlerim, büyüklerim, tekrar tekrar düşünmemiz gereken bir yerdeyiz. Biz cenneti duyduğumuzda, yüreği ağlamaklı olması gereken kullar değil miyiz? Cehennem kelimesi ve cehennemle ilgili ayetler bize, hocalarımız tarafından aktarıldığında, şüphesiz bu gerçektir. Ya Rabbi, ne olur bizi muhafaza eyle diye korkudan tir tir titrememiz gereken kullar değil miyiz? Ama yok. İşte bunu düşünmemiz lazım. Neden cehennem bizi korkutmuyor? Ve neden acaba şu yaz mevsimini düşünün, klimasız veya pencereleri açmadan duramadığımız sıcak bir İstanbul, sıcak bir İzmir veya Maraş sıcağını düşünün? Neden o sıcaklıklar kadar bile aklımıza gelmiyor cehennem? Ve neden cennet aklımıza gelmiyor? Cenneti arzuluya arzuluya, olsun nasıl olsa ben imtihan dünyasındayım. Benim bu yaşadıklarımı, bana karşı yapılan haksızlıkları, evladımla çektiğim imtihanı, şu gözyaşlarımı gören Allah'ım var Celle Celaluhu. Ben öyle bir imtihana tabi tutuluyorum ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin, sahabelerin çektiğinin yanında sivri sinek ısırığı kadar bile yer tutmuyor. Ben cenneti ve cehennemi çok fazla tanımıyorum. Ne olursa ondan oluyor demek lazım. Cehennemde bekleyenler bekleyecekler. Sonunda iki tarafında kapılarını kapatacak Allahu Teala. Müminler bir tarafta keyif sürüyorlar, neşeleri yerlerinde, huriler, hanımları, çoluk çocukları, eşleriyle, kardeşleriyle, bir tarafta peygamberler, diğer tarafta Allah dostları, keyifli bir zaman. Ama bu koltuğu kazanmak, cennette oturmak acaba kolay mı? Dünyada hangi badirileri atlattı, neye sabretti, isyan etmediği imtihanları nelerdi? kardeşlerim Cennetlik olmak dünyada tam manasıyla Allahu Teala'ya kul olmakla mevcut olacak. Dilerseniz şöyle düşünelim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Taif'e gittiği zaman başına gelen sıkıntıları, gözyaşlarını, güzel yüzündeki yaraları anlatmaya çalışmıştık. Kendisi bunca İmtihana tabi tutulurken Yusuf aleyhisselam senelerce kör kuyularda kalmışken, Yakub aleyhisselam oğlunun hasretiyle gözleri görmez olurken, Eyyub aleyhisselam yatağında uzun zaman kimsenin yanına yaklaşamadığı bir deri hastalığı ızdırap içerisindeyken, acaba biz Allahu Teala'dan şunu mu istiyoruz? Ya Rabbi, evet. Peygamberlere, Allah dostlarına birçok imtihan verdin ama bana verme. Bu şu demek değil mi? Allahu Teala hem ey kulum seni deneyeceğim. Oğlundan, kızından deneyeceğim. Sana araba vereceğim. Trafik kurallarına uyuyor musun? Milleti hava atarak mı kullanıyorsun? Onu deneyeceğim. Sana bir eş vereceğim. Bu eş bazı hatalar Küçük tefek yanlışlar yaptığı zaman nefsine ağır geldiğinde onun kalbini mi kıracaksın yoksa alttan almaya mı çalışacaksın benim rızam için onu deneyeceğim. Ey kullarım ayrılmayın çünkü ben sizi ayrılmayla deneyeceğim. Bunları bize Rabbimiz Celle Celaluhus soruyor, anlatıyor, paylaşıyor ama bizler hiçbir şekilde bir yerden imtihan edilmek istemiyoruz. Sağlığımızdan imtihan edilmeyelim. Oğlum kızım hep saygılı olsun. Evlendikleri insanlar huzur dolu insanlar olsun. Kocam çok hayırlı, hanımım çok hayırlı olsun. Maddi sıkıntımda olmasın. Oturduğum yer hep hayalimdeki bir yer olsun. Komşularım hele benim istediğim gibi davransınlar. Böyle bir yer cennette olur arkadaşlar. Ne dedik? Cennet bedel istiyor. Cennetin hakkını verip vermediğimizi, cennetin faturasını hazırlayıp hazırlamadığımızı düşünme zamanındayız. Allahu Teala'nın cenneti çok ama çok değerli arkadaşlar. 20 yıllık, 2000 senelik, 10 bin senelik, bilmem kaç bin senelik bir yer değil. Çok ilginç. 10 bin, 20 bin, 50 bin yıl diyelim oldu. Dünya zamanıyla cennettesiniz. Başınız ağrımıyor. Bir defa bile hiç uykunuz gelmiyor. 10 binlerce yıl geçiyor. Kimseyle kavga etmiyorsunuz. Allah Allah. Orada yorulmak yok cennette. Zil çaldı. Acaba ev sahibi mi geldi? Misafir mi geldi? Evde yiyecek yok. Yok efendim üstteki komşun Ekmekleri silkeledi senin pencereni. Yok, zulüm yok, zulüm. Doğu Türkistan'dan, Çeçenistan'dan, Suriye'den, Myanmar'dan katliam haberleri gelmiyor cennette. Saçma sapan diziler, filmler, haberler, üç kuruş para kazanmak için, reyting için dönen dolaplar yok. Sahtelik yok, yalan yok. O yüzden uyku da yok. Sevmediğin hiçbir ses yok, seni rahatsız eden hiçbir görsel yok. Dünyadaki hanımınla, kocanla huzur içinde yaşa. Milyon sene, iki milyar sene değil, sonsuzluk var. Ve Allahu Teala orada bir nida ediyor. Ölüm kalktı kullarım, ölüm gitti. Ne yapıyor? Cehennemlikler, kafirler, eyvah. Biz ölüm kalktıysa ebedi olarak şu olduğumuz yerdeyiz. Yine de cennete girebilir miyim diye düşünüyordum. Ama ölüm kalktığına göre ümidim de bitti. Cennette olanlar elhamdülillah. Eğer ölüm kalktıysa sonsuzluk burada diye şükür var. Ya ter yok, yaşlanmak yok, büyük abdest küçük abdest yok. Kasım ağrıdı, romatizma ağrıların başladı yok. Arkadaşlar, nasıl bir yer acaba bu cennet? Ve bu cennet acaba nasıl kazanılıyor? İşte orada ebediyen uyumayacaksak, burada uyumamız bize izin olarak verilmiş değil mi? Orada uyumamak istiyorsak, rahat olmak istiyorsak, sabah namazına uykuya tercih edeceğiz. Cennet ırmaklarının o güzel sesleriyle hayat sürmek istiyorsak, sabah namazına kalktığında musluktan gelen şakır şukuru seslerine aşina olacağız. O derin uykudan, gerçekten insana bir süre ağır gelen, yine mi uyandım dedirten o sersemlik anından kalkmak, cennetin bedelinin bir kısmını ödemektir rüşvet almadan, alın teriyle, yorularak, belki uykusuz kalarak, belki istediği kazağı, istediği pantalonu, ayakkabısını almadan, oğlunun kızının geçimini sağlamak için, başı da ağrısa, kendi zevklerinden feragat ederek, çocuğunun, hanımının rızkını götürmeye çalışan adam da, dünyadaki, o cennetin bir bedelini Allahu Teala'nın izniyle ödüyor demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden yüzyıllar yıllar önce bugün Suudi Arabistan'da bulunan Riyad şehrinin yakınlarında Necran isimli bir mevki var. Genç bir delikanlı iman etmiş ve imanında Allahu Teala'nın veli kulları seviyesine ulaşmış. O zamanın idarecileri bu delikanlıyı, bu genci imandan vazgeçirmeye çalışmışlar. Fakat bir sürü olaylar olmuş, öldürmeye çalışmış, aslanlarla dolu bir yere göndermiş, adam geri gelmiş, yakmaya çalışmış, geri gelmiş, uzak bir yere koydurmuş, üzerine taşlar fırlattırmış, o kadar uzman insanlar görev aldığı halde bir türlü bunu öldüremiyor imanından da vazgeçiremiyor işkenceler işkenceler Cık. ya artık imansız olduğunu söyle Rabbinden vazgeç hayır kral delirecek ya diyor ben bunu nasıl öldüreceğim diyor ki o genç delikanlı sen diyor beni öldürmek istiyorsun değil mi evet beni öldürmek istersen bunun tek bir yolu var nedir diyor o bütün ne kadar insan varsa bu şehirde onları bir yerde toplayacaksın. Onların önünde bana bir ok atacaksın. Ben o okla ancak ölürüm diyor. Adam evvela deli midir nedir derken kral ya diyor zaten normal bir adam değil bu. Bir türlü ölemiyor. Neden yalan söylesin? Tamam diyor. Bütün halkı topluyor. Kral bir ağaca bağlıyorlar o delikanlıyı. Ok atıyor şak. Ağaca isabet ediyor. En usta ok atan adam geliyor, şak atıyor, diğer tarafa geliyor. Onlarca ok fırlatıyorlar, yine isabet ettiremiyor. Herkes şaşkın. Kral, getirdin şu adamı bana diyor. Getiriyorlar. Hani diyor sen ölecektin? Size diyor, bir şeyi söylemeyi unuttum. Ne o? Oku atarken Rabbimin ismiyle, senin ve benim olan Rabbimin ismiyle Bismillah diye atacaksın eğer öyle atarsan attırırsan o zaman ölürüm diyor kral bunun bir tuzak olduğunu anlamıyor delikanlının amacı ne o kadar çok izleyen var ki onların etkilenmesi ölümünden bile birilerinin istifade etmesi kararmış ruhların aydınlanması dönelim kısaya. vay be demek öyle diyor çağırıyor adamı bakın diyor ''Okuverin bana bakayım, ben atayım.'' ''Bismillah'' diyor, pat, delikanlı, şehit oluyor. O şehirde ne kadar insan varsa, hepsi canlı gözleriyle bunu izliyorlar. Büyük bir mucize gerçekleşiyor. Sonra düşünüyorlar, ''Allah Allah, o kadar ölümden kurtuldu bu adam.'' ''Ve daha sonra nasıl öldürülmesi gerektiğini anlattı, kendini ele verdi.'' E ''Bu adam deli değil.'' ve. Bismillah deyince öldü. E demek ki Bismillah var. Bu alemlerin Rabbi var. Deyip birçok insan bölük bölük inanmaya başladı. Bu sefer kral tuzağa düştüğünü anladı. Yani aslında ne yaptı kral? Bir kişiyi öldürmüş oldu ama belki de binlerce insan Müslüman oldu. O kadar sinirlendi ki kral hemen kanun çıkarttı. Yazın dedi. Bundan böyle Allah'a iman ettiğini söyleyen kim varsa öldürülecek. Herkes bu şehir halkı, şuradaki dedi benim heykelim var ya, kocaman bir heykeli vardı meydanda, o heykelin önüne gelecek. Orada benim huzurumda tevbe edecek. İmanından vazgeçecek. Bunu bağıra bağıra söyleyecek. Üç gün, beş gün uğraşıyor. Kimse o heykelin karşısına gidip de Bağıra bağıra işte sana inanıyorum falan demiyor. Kral daha da sinirleniyor. Madem öyle diyor, sizin canınız ekşili istiyor herhalde. İki metrelik kocaman çukurlar kazdırıyor. Ama nasıl bir çukur biliyor musunuz? Lütfen aklınızda değerlendirin. Onlarca metre uzunluğunda yüksekliği iki metreden biraz daha yüksek, eni onun iki katı uzunluğunda. Bayağı geniş. Bunu niye kazdırdı? Niye üç gün beş gün bunun için uğraştı? İçine odunları doldurttu. Bir gün neredeyse sadece odunların içine atılması sürdü. O kadar büyük bir çukur kazdırdı. Herkesi o çukurun yanına çağırdı. Askerleri zorla getirdi. Bir kişi kalmadı dışarıda. Ateşi yaktırdı. Bütün o çukurlar şimdi kor alev gibi. Tek tek soruyor şimdi askerler bağıra bağıra. O delikanlının Rabbine mi iman ediyorsun yoksa krala mı iman ediyorsun diye şey ben krala inandım diyen evine gidiyor. Hayır ben o delikanlının ve her şeyin herkesin Rabbi olan Allah'a inandım derse o kor ateş olmuş çukura atılıyor. Değerli kardeşlerim rivayetlerin ekseriyetine göre 20 bin kişi atılmış o gün ateşe 20 bin. O zamanki yanık kokularını o insanların Allahu Teala'ya inanıyorum diyen müminlerin gözlerine lütfen misafir olun. Aklımıza getirmeye çalışalım. bin kişi cayır cayır insanların yanması, çığlıkları, kokuları, ızdırapları, akrabalarının korkulu bekleyişi. En son kaçanlar kaçıyor yani... Ben krala inanıyorum diyenler diğerleri atılmaya devam ediyor. Sıra bir kadıncağıza geliyor. İki gün olmuş çocuğunu doğuralı. Daha lohusalığı devam ediyor. Zaten halsiz. Zar zor ayakta duruyor kadın. Kundandan almışlar onu da getirmişler. Herkes atlıyor buna da sormuşlar. Kadın sen o delikanlının Rabbine mi inanıyorsun yoksa krala mı? Ağlamaya başlamış, gözünden yaşlar düşüyor o annemizin. Atlamak istememiş, kendinden ziyade bir çocuğuna bakmış iki günlük. Hayır yapamayacak bunu. O anda annesinin kucağında tam cevap ver, inanıyor musun denildiği zaman çocuk o anda dile geliyor. Kim konuşturuyor çocuğu? Allahu Teala. Çünkü biliyor ki Rabbi Celle Celaluhu imanlı bir kadın İman yönünden kuvvetli bir kadın, ama evladı sanki onu biraz zorlayacak. O imanı o kadını kurtarıyor ve Allahu Teala o çocuğu konuşturuyor. O iki günlük yavru ne diyor? Atla anne. Kadın şaşkın. Anne atla. Ateş değil bu. Altında cennet var bunun anne atla. Bu insanlar da cennete gidiyor. Ateşte yanmaya razı olan o yirmi bin kişi, onlar da cennete gidecekse, biz yanımızda Allah rızası için, Ya Rabbi senin için dünyada buna katlandım, buna sabrettim diyeceğimizi ne götüreceğiz? Lütfen söyleyelim, kendi içimizden kimse bizi duymayacak, kendimizi kandırmayalım. Böyle bir durumla karşı karşıya olsaydık, ne olur kendi vicdanınızın sesini dinleyin. Kaçımız atlayabilirdi? Hemen şimdi konuşması kolay. 2 kişi atladı, 5 kişi atladı. Önünde senin 19999 kişi atlıyor. Onların yanmasını izliyorsun. Cayır cayır yandığını şahitlik ediyorsun. Sen de atlıyorsun öyle mi? Taviz vermiyorsun öyle mi? Cennet bedel istiyor kardeşim. Biz istiyoruz ki bakkala gittiğimiz zaman istediğimiz alışveriş yapalım ama para vermeyelim. İsterseniz bir deneyin bakalım sizi kaç kez uyaracaklar. Bir adım atarsanız ya size dövecekler ya polis diye bağıracaklar. Marketten bir gofret bile alamazken para vermeden, dünyada çile çekmeden, ahiretin parası olan hastalığı yaşamadan, ızdırapları görmeden, anneden, babadan, evladından, kocandan, karından sıkıntı görmeden cennet nasıl kazanılabilecek? Bir gofret alamıyorsun parasız. Ahiretin parası dünyada kazanılıyor. Dünyada esnaf olduktan sonra, burada dükkanı kurup da 3-5 kazandıktan sonra ahirette onu harcayabiliyorsun. Bedel ödemektir bazen aç kalmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi. Allahu Teala ahirette haydi cennetlikler cennette ebedi hayata ve de haydi cehennemlikler sizle ebediyen. Artık ölüm kattı cehenneme buyruğunu işittiğimizde yerimizi biliyor muyuz? Allah'a inanıyor musun dendiğinde vallahi inanıyorum diyen Bak eğer imanından vazgeçmezsen şu gördüğün ağacın içine seni koyarız. Şu gördüğün kocaman testereyle beyninden o testereyi ulamaya ve seni ikiye ayırmaya başlarız. Denildiği halde o testerenin ilk kafatasına sürtünüşünü hatırlayın ne çekti? Açlıktan inim inim inleyen yavruların ve anne babalarını düşünün. Onların hala olsun. Rabbim benden razı olsun da aç kalayım diyen insanları ve bizi düşünelim. Hazreti Fatıma annemizin radıyallahu anha vefat ettikten sonra kaç adet kapkacağı vardı? Acaba ne kadar dünyalığı vardı? Onu düşünüp kendimize bakalım. Allahu Teala senden Allah rızasında bir şeyler yaparken Öyle hafif şeyleri istemiyor kardeşim. Cananın yanacağı zekat vereceksin ya veya birine sadaka vereceksin, yardım edeceksin, okul parasını ödeyeceksin, evlendireceksin, adam cezaevine gelecek, kredisini ödeyeceksin diyelim. Ciğerinden sanki bir parça dökülmüş gibi olacak. Çatır çatır nefsin parçalanacak ki cennete gidebileceksin. Kolay şeylerde cennet yok. Ben Allah'a inanıyorum demekle O cennetin ilerleyen Yerleri yok Her şeyin bir bedeli var Çocuk istiyorsan Evleneceksin Evliliğin bir bedeli var Evlilik bir imtihan Çocuk sahibi oldun Baba oldun anne oldun Bunun bedeli var Daha çok çalışacaksın Uykusuz günler geceler seni bekliyor Sen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin ya, sen zaten çile çekmeye, imtihan görmeye namzet birisin. Sen istedin bunu. Çünkü bunun karşılığında çok büyük bir mükafat istiyorsun. Yemeğin zor yapılanı güzeldir. Kardeşim, cennet bir daha okunmayı bekliyor İslam'da. Bu cennet konusunda biz kafamızı toparlamalıyız. Cennetle ilgili ayetler okunurken belki görmüşsünüzdür. Irmaklardan, cennet ırmaklarından bahseden ilgili ayetler verilirken bildiğiniz şelale ırmak gösteriliyor. Peki o mu sizce? Çöpü olamaz. Halid bin Velid radıyallahu an Suriye tarafındaki krallardan bir tanesini imha etmiş. Üstündeki elbiseyi Medine'ye getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş göstermiş. Koca bir işte pardüsü gibi bir şey. Üstünde 7-8 kilo altın var böyle. Cafcaflı. Düğmeleri siz düşünün altından. Şöyleli böyleli çok gösterişli bir şey. ashab kiramda mescitteler o anda. Kaldırmış Halit bin Velid radıyallahu an böyle gösteriyor. Ya Resulallah diyor. Bunun içindeki adam gitti öbür tarafa. Yani zafer kazandım demek istiyor. Ashab-ı kiram da merak ediyor. Allah Allah bu nasıl bir elbise? Nasıl mücevherat var üzerinde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Bu sana ilginç mi geliyor? Billahi anlattım ya siz az önce. Ebu Dahdahın cennette hurilerinin bir tanesinin elindeki mendil bundan daha güzeldir. Bırak üstündeki elbiseyi. Bırak Ebu Dahtah'ın kendi elbisesini. Hurilerinden bir tanesinin elindeki mendil, şu kilolarca mücevherat bulunan bu süslü püslü, cicili bicili elbiseden daha güzeldir buyuruyor. Böyle bir cennet isteyen sabah namazına kalkıyor. Beş vakit namazına mırın kırın etmeden devam ediyor. Böyle bir cenneti isteyen Oğluna, kızına bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Peygamber Efendimiz buyurun, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, siz şu gökyüzünde geceliğin ayı nasıl görüyorsunuz ya? Öyle göreceksiniz. Allahu Teala'yı inşallah. Ya Musa aleyhisselam, ya Rabbi demiş. Kulların arasında cennette en az yer kime ait olacak? Bakın en az yer cennetteki. Allahu Teala'nın en büyük peygamberlerinden Musa Aleyhisselam merak ediyor. Cennete girip girmeme derdi var. Girerse ne kadar yer alacak derdi var. Halbuki cennet onun gibi 5 kişi için yaratılmış ama dert akıllı insanların derdi böyle işte. Allahu Teala buyurmuş ki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 Adam bir daha gelecek. Ya Rabbi, bir yer yok. Ben nereye gireceğim? Bakın, Musa Aleyhisselamı anlatıyor Allahu Teala. Bir hadis-i şerif olarak sizinle paylaşıyorum. Allahu Teala buyuracak ki, sen içeri gir bakayım. Bir cennetin kapısından gir. O kişi girecek ki, ne kadar istersen bu cennetten kulum. Ya Rabbi, bir girecek kadar yerim olsa yeter diyecek. Allahü Teala buyuracak ki: "Seni şu kadar şu dünyada kral bildiğin insanların arazileri vardı ya, mülkleri vardı ya. Evet ya Rabbi. Öyle bir kralın arazisi kadar versem yeter mi?" Sevinecek. "O bana yeter. Bir kral arazisi çiftlikleri var, şehirler, şehirler, şehirler. Zaten tam cennete gireceği zaman o son mümin veya en az hissesi olan mümin Allahu Teala buyuracak Kulum o kral arazisi kadar dedim ya sana onu bir kat arttırdım bir daha arttırdım bir daha arttırdım Allah Celle Celalu böyle buyuracak 5 defa dünyanın en büyük kralı kimdi onun arazilerinin 5 katını sana arttırdım tam okul ya Rabbi yeter bu kadar yeter deyince Yine buyuracak. Kulum sana esas vereceğim bu da değil. Sana şu dünya denen mülkün 10 katını hazırladım buyuracak. 10 dünya kadar. Bu kişi dikkat edin cennete en son girecek kişi. Hazreti Ebubekir değil radıyallahu anh. Hazreti Ömer değil radıyallahu anh. Ya Allah diyen şehitlerden. Sarıkamış'taki, Çanakkale'deki şehitlerden değil namazını kılmaya çalışmış belki. Allahu Teala'nın işleme dediği büyük günahlardan birkaçını işlemiş sonra tevbe etmiş belki. En son giren cennet sakini. Bunları düşünmek lazım. Ama cennete girip girmeyeceğimiz belli değil. Cennetin anahtarı da Namaz arkadaşlar. Namaz namaz namaz. Allahu Teala'nın huzurunda durmak namaz. Ya Rabbi ben geldim. İşte kimseye eğmediğim şu başımı senin huzurunda eğiyorum. Demektir namaz. Teşekkür ederim ya Rabbi. Şu verdiğin nimetlere demektir namaz. Allahu Ekber dediği zaman, herkes şahit olsun melekler, kimler dinliyorsa, ben Rabbimi birliyorum, eşi ve benzeri yok onun, demektir. Kendini bu dünyada yalnız sanma, kendini dışlanmış hissetme, ötekileştirilmiş sanma, parandan dolayı, ırkından dolayı, memleketinden dolayı, fiziksel görünümünden dolayı bil ki sabredersen orada hiç şuculuk buculuk yok zengin misin yok tipin şöyleydi kadın mısın erkek misin? yok sen iyilerden misin Allahu Teala'nın dinini anlatmaya çalışanlardan mısın baltalamaya çalışanlardan mısın ondan haber ver ya rabbi senin rızanı ölmeden bu dünyadan almayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette sancağı altında toparlanmayı cümlemize nasip eyle. Evlenecek kardeşlerimizin hakkında hayırlı eşler nasip eyle. Eğer hayırlı olmayacaksa aradaki sevgiyi kaldır. Gönülleri acımadan birbirlerinden soğusunlar Allah'ım. Ya Rabbi evli olan kardeşlerimize de ne olur huzurlar ver. Nazardan, bela ve afetlerden koru. Ya Rabbi, evlatlarımıza hakim olamıyoruz. Nefsimize de hakim olamadığımız gibi. Ne olur? Sen her şeyin hakimisin. Bize hakim ol. Nefsimize hakim olmayı murad ettik. Ne olur? Sen de bunu gerçekleştir. Sonra evlatlarımıza, özellikle sana karşı itaatkar olmasını, Ardından anne ve babalarına itaatkar olmasını nasip eyle. Bizden doğmuş ve doğacak çocuklarımızı İslam fıtratına döndür ya Rabbi. Sen isteyince her şey olur. Ülkemizi kötülüklerden muhafaza eyle. Güzel bayrağımızı hep dalgalandır, indirme Allah'ım. Yüzlerce senedir ezan okunan şu minarelerdeki sesleri eksik eyleme Allah'ım. Kötülük yapan kardeşlerimize ne olur ihlas samimiyet nasip eyle. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Afganistan'da dünyanın neresinde zulüm varsa, o kardeşlerimizin o çektiklerini cennetiyle müjdeleyen Rab olarak Celle Celaluhu ne olur kurban olduğum, artık kötülük yapanların tuzaklarına en güzel tuzak kurucu olarak sen müdahil ol ve onları... Rab teyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.